İklim Acil Dünya acil durumu ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve İklim Acil Programı başladı. Ben Canto Bil. Bu hafta da gündemimizde sıcak hava dalgası var. Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok yerde görülen, hissedilen sıcak hava dalgaları ile alakalı haberleri sizler için derleyip toparladım. Çok rekor haberi var ve aynı zamanda uyarılar da peşi sıra gelmekte. Rekorlarla başlayalım. Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin verilerine göre geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıkan hava sıcaklığının 1981 ve 2010 yılları arasında kaydedilen Haziran sıcaklık ortalamasının 0.53 derece üstünde gerçekleştiği Son 12 söyleyeyim. ayda ölçülen sıcaklık ise ortalamanın 0.65 derece üzerindeymiş. Yeşilgazete.org sitesi üzerinden aktarıyorum bu haberleri sizlere. Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Gözleme Kurumu Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin verilerine göre konuşuyorum. Geçtiğimiz Haziran ayının 1981 ve 2010 yılları arasında kaydedilen en yüksek Haziran ayı sıcaklık ortalamasının üstüne çıkarak rekor kırdığı haberi bu. Buna göre sıcaklık ortalaması 0.53 derece üstünde gerçekleşmiş. Kaydedilen en sıcak Haziran ayı rekoru ise hala geçtiğimiz seneye yani 2019 yılına ait. 2020 yılında 2019'a kıyasla 0.1 derece düşüş gözlemlenmiş. Üçüncü sırada ise 2016 yılının Haziran ayı yer alıyor. Gezegendeki bu sıcaklık ortalamasına en büyük katkı sunan bölge Sibirya ve Arktik bölgesi olarak nitelendirilmiş. Bu bölge daha doğrusu bu bölgede hem ortalama sıcaklık hem de aşırı sıcaklık anlamında rekorlar kırılmış. Avrupa'nın kuzey bölümünde ortalama üstü sıcaklıklar yaşanırken güneyde ortalamanın altında bir seyri söz konusuymuş. Avrupa genelinde ise geçtiğimiz ay kaydedilen en sıcak ikinci Haziran ayı olarak da tarihe geçmiş. Kopernikus geçtiğimiz 12 ayın yani Haziran 2019'da Haziran 2020 tarihleri arasındaki sıcaklık değerlerine de yer vermiş. Buna göre son bir yıl içerisinde gerçekleşen sıcaklık ortalamanın 0.65 derece üzerinde yer almış. Yıllık ölçümlerde 2016 ortalamanın 2016 senesi ortalamanın 0.63 derece üstüyle birinci sırada yer alırken 2019 ise 0.59 derece üstüyle ikinci sırada yer alıyormuş. 2020 yılı bu şekilde devam ederse bu iki yılı geçeceği benziyor. Sebep nedir diye soracak olursanız aslında bariz bir bilimsel gerçek var karşımızda. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin 6.000'in üzerinde bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı 1.5 derece küresel ısınma özel raporu küresel çapta meydana gelen sıcaklık artışlarının insanların eylemiyle bağlı daha doğrusu insanların eyleminden ötürü ortaya çıkan sere gaza emisyonlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor. Rapor aynı zamanda diye yazıyor Yeşil Gazete'nin internet sitesinde. Küresel ısıtmanın endüstri öncesi döneme kıyasla 1,5 santigrat derece artışının üstüne çıkması durumunda ortaya çıkacak iklim felaketleri konusunda hükümetleri uyarıyor. Sadece Birleşmiş Milletler değil, aynı zamanda Dünya Meteoroloji Örgütü de aynı uyarıyı yapıyor. 1,5 derece sınırının gelecek 5 yıl içinde aşılma olasılığı 2 misli artmış durumdaymış. Yapılan yeni çalışma, Arktik bölgesindeki sıcaklıkların iki katına çıkacağını, Batı Avrupa'da ise fırtınaların artacağını öngörüyormuş. Bunu söyleyen Dünya Meteoroloji Örgütü, gelecek 5 yıl içinde küresel ısınmanın 1,5 derece sınırını aşmasının, sanayi devrimi öncesi döneme göre çok daha yüksek bir ihtimal haline geldiğini söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün İngiltere Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bunun 2024'ten önceki herhangi bir yılda gerçekleşme olasılığı %20 olarak verilmiş. Aslında bu tahmin yükseltme gibi bir durum. Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın ya da küresel ısıtmanın 100 yıl boyunca 1,5 derecenin altında tutulması halinde iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarından kaçınabilmek mümkün olabilir. Nitekim Paris İklim Anlaşması da bunu hedefliyor. Ama bir diğer taraftan BBC'den Matt McCready'ın aktardığına göre Araştırmacılar dünyanın yıllık ortalama sıcaklığının 1850'lerde bir derece fazla olduğunu zaten söylüyor. Bu muhtemel gelecek 5 yılda böyle gidecek anlamını ortaya çıkaran bir bilimsel gerçek olabilir. Ancak söz konusu çalışma öncekilerinin gösterdiğinin aksine gelecek 5 yıl içinde 1,5 dereceli artışın aşılması olasılığını ikiye katlandığını söylüyor. Bilim insanları dünyanın bazı kısımlarının bu ısınmayı farklı hissedeceğini belirtiyorlar. Söz gelimi diye yazmışlar Yeşil Gazetesi'nin internet sitesinde. Artikteki sıcaklıkların iki katına çıkması yine gelecek 5 yıl içerisinde yükselen deniz seviyelerinin Batı Avrupa'da daha fazla fırtına yol açması gibi bilimsel tahminler yapılıyor. Yapılan çalışma doğal değişkenliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının etkisini göz önünde bulunduruyor. Ancak modellemelerin koronavirüs salgınının neden olduğu karbon emisyonlarındaki düşüşü dikkate almadığı da belirtiliyor. Bir diğer taraftan korona sonrasındaki karantina sürecinin ortadan kalkmasıyla beraber emisyonlardaki artışa dair de yapılan analizler var. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunun 2020'lerin başındaki sıcaklıkları etkilemesinin olası olmadığını da söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Sekreteri Profesör Petteri Talas... Covid-19 salgını yüzünden görülen endüstriyel ve ekonomik yavaşlamanın sürekli ve koordineli iklim eyleminin yerine geçmediğini sürekli olarak vuruyor, vurguluyoruz ifadelerini kullanıyor. Atmosferdeki karbondioksidinin ömrünün çok uzun olması nedeniyle bu yıl emisyonlardaki düşüşün etkisini küresel sıcaklık artışlarını sağlayan karbon emisyonlarının atmosferdeki konsantrasyonunun azalmasına yol açması beklenmiyor. Covid-19 ciddi bir uluslararası sağlık ve ekonomik krize yol açmış olsa da, İklim değişikliğiyle başa çıkma hak, insanların refahını, ekosistemleri ve ekonomileri yüzyıllar boyunca tehdit edebilir. Hükümetler kurtarma faaliyetlerinin bir parçası olarak iklim eylemini benimseme fırsatını kullanmalı ve daha doğru büyümeyi sağlamalılardır. İfadelerini kullanıyor Profesör Petteri Talas. Önümüzdeki yıllardan birinde bir buçuk derece eşiğinin aşılması halinde uzmanlar bunun hedeflerin geçersiz olacağı anlamına da gelmeyeceğini söylüyorlar. Ancak bu durum daha tehlikeli, daha sıcak bir dünyaya uzun vadeli bir geçişi önlemek için bir kez daha önemli olan karbon emisyonlarındaki kesintilerin aciliyetine bizlere gösteriyor. Yani anlayacağınız üzere acil bir durum içerisindeyiz. Kabul edelim ya da etmeyelim, yaşanmakta olan iklim krizi dünyayı birçok açıdan şekillendiriyor ve bunun pozitif etkilerinden bahsedebilmek ne yazık ki çok güç. Araştırmalarda yine aynı şekilde bu durumun daha da sıklaştığını ve yoğunluğunun daha da arttığını bizlere gösteriyor. Nature Communications'da yayınlanan bir başka araştırmaya göre de sıcak hava dalgalarının sayısında ve yoğunluğundaki artış gezegenin bütün bölümlerinde aynı şekilde yaşanmıyormuş. Yeni yapılan bir araştırma bu. Buna göre sıcak hava dalgarı 1950'lerden bu yana hem uzunluk hem de sıklık olarak arttı. Ancak bu artış gezegenin bütün bölümlerinde Aynı şekilde hissedilmedi. Çalışmaya göre Amazon, Brezilya'nın kuzeydoğusu, Batı Asya ve Akdeniz bölgesinde son 70 yıl içerisinde gezegenin diğer kısımlarına göre daha fazla artış gözlemlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu kadar yoğun bir artış yaşanmamış. Nature Communications'da yayınlanan araştırma sıcak dalgalarına ilişkin gezegenin tümündeki artış eğilimini göstermeyen tek göstergenin ise ortalama yoğunluk olduğunu bir şekilde ortaya çıkarmış. Ortalama yoğunluk sezon boyunca görülen bütün sıcak hava dalgalarında ölçümlenen ortalama sıcaklığı tarif ediyor. Ortalama yoğunluk yalnızca Avustralya'nın güneyi, Afrika'nın belirli bölümleri ve Güney Amerika'da yükselmiş. Ancak araştırma aynı zamanda kümülatif sıcaklık olarak da bilinen kümülatif yoğunluğu da incelemiş. Bu değer ise her bir sıcaklık dalgasının, her bir sıcak dalgasının başlangıcında Ortalama eşiğin ne kadar üstüne çıktığına dair sıcaklıkla alakalı bir durum ortaya çıkarıyor, bir tarif yapıyor. Buna göre kümletif yoğunluk miktarı 70 yıl boyunca gezegenin tümünde artış olarak karşımıza çıkmış. Her 10 yılda bir, 1 derece ile 4,5 derece arasında yaşanırken bu artış, Doğu, özür dilerim, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölümlerinde artış miktarı 10 dereceye kadar ulaşmış. Sebebi yine aynı. Çalışmanın baş yazarlarından biri olan Avustralya Bilim Konseyi İklim Aşırılıkları Araştırma Merkezi'nden Sarah Perkins Kirkpatrick, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada bu durumun küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu söylemiş. Perkins Kirkpatrick, tanık olduğumuz sıcaklık dalgalarındaki bölgelere göre dramatik değişim ve bu olayların sayısındaki hızlı artış küresel ısıtmanın bizimle birlikte olduğunu ve hızlandığının kesin göstergeleri ifadelerini kullanmış. Politikacıların bu konuda eyleme geçmeleri gerektiğini de belirten araştırmacı, ''Hareketsizlik zamanı bitti.'' diyerek bir bilim insanı olarak karar alıcıları bu konuyla alakalı bir an önce bir şeyler yapmaya çağırmış. Sıcak hava dalgasının en fazla etkilediği alanlardan biri olan gıda sektöründe ise durum trajik hale gelmeye başlıyor. Türkiye'nin ekmeklik buğday ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da kuraklık nedeniyle buğday üretimi azalmış. Edirne'nin Hacı köyünde çiftçilik yapan Ramiz Erdoğan verimin bu yıl zayıf olduğunu belirterek kış sezonu kurak geçti, yağmurlar olmadı, ilkbahar yağmurları vurdu ama bölge bölge vurdu. Bu bölgeyi vurduysa diğerine vurmadı. Şu anda hasadımız bitmek üzere geçen seneye göre verimin üçte biri yok. Bu durumda bir şey yapamayız ifadelerini kullanmış. T24'ün internet sitesinden aktarıyorum. Devletin açıkladığı fiyatların iyi olduğunda ifade eden Erdoğan tüccarın ise alımda fiyat kırmasını eleştiriyormuş. Erdoğan devletin açıklamış olduğu fiyatlar iyi fakat tüccarın eline düştüğünüz zaman işiniz zor. Son günlerde yağan yoğun yağmurlardan da taneler bozuldu ve rekoltesi proteini düştü. Dolayısıyla tüccar fiyatı 200-300 lira aşağıya çekti. 1700'e kadar çıkan ekini 1400 liraya kadar düşürüyorlar. Açıklanan fiyat bunun yanında iyi sayılır. Zararımızı başa baş karşılar ifadelerine kullanmış gazetecilere yaptığı açıklamada. Edirne'nin half sayıçısında çiftçilik yapan bir başka çiftçiye Haşim Çetin'e de sormuşlar bu durumu. O da benzer şeyler söylüyor. Gerekli mevsimsel yağmurların yağmadığını ve bu sebep ötürü verimin düşük olduğunu. Çetin, verimler ne yazık ki düşük bu yıl. Bahar yağmurları yağmadığı için bu yıl verim alamıyoruz. Bir süre bayağı kurak geçti. Son günlerde yağan yağmurlar da her yere yağmadı. Mesela bizim köye yağan yağmur Hacı umur yağmadı. Geçen sene 600 kilo verim aldığımız yerlerden bu yıl 300, bilemedin en fazla 400 kilo alıyoruz. Yani bu sene umduğumuz gibi olmadı. Dolayısıyla bu yıl ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Borca fazla açılmayacağız, kabuğumuza sığınacağız ifadelerini kullanmış. Bir başka üretici... İsmail Yaydık ise bölgenin %90'ına yakınında verimin düşük olduğunu söylemiş. Yaydık genelde bu yıl buğdayda verim çok düşük. Ben 65 yaşındayım bugüne kadar bu kadar verim düşüklüğü görmedim. Mayıs sonunda yağış alan bazı bölgeler var. Sadece oralarda verimi ama genelde %90-95'i kötü. 150 kilodan 300 kiloya kadar verim var ve bu rakam çok az. Şu an ayçiçekleri iyi gidiyor. Onlar mevsim yağmurlarını iyi aldı. İnşallah çiftçimiz buğdaydan bulamadığını ayçiçeğinden bulur ifadelerini kullanmış. T24'ün internet sitesinde demeçlerine yer verilen son çiftçi ise Tekirdağ'ın Marmara Eylül ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Levent Duran. Bu yıl yaşanan kuraklığın büyük verim kaybına neden olduğunu söyleyenlerden biri de o. Önceki yıllarda dönümden 650-700 kilo mahsul aldıklarını belirten Duran, Bu aynı tarladan 100-150 kilo ürün topladık. Buğday başaklarımızın hepsinin içi boş çıkıyor. Komşu tarlamızı biçtik, 100 dönüm tarladan 10 ton buğday çıktı. Bizim hepimizin tarım krediye borcu var. Ne yapacağımızı şaşırdık, hepimiz şoktayız. İlçe Tarım Müdürlüğü de kuraklık sonucunda ürünlerde en az yarı yarıya düşüş olduğunu tespitlerini yapmış, diye konuşmuş. Yaşamakta olan kuraklıkla alakalı sadece köylüler ya da bilim insanlarının değil aynı zamanda siyasetçilerin de yaptığı açıklamalar ve yapılan araştırmalar basına, medyaya yansıyor. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gülüzer Biçer Karaca'nın yaptığı açıklamalardı. Türkiye'deki tüm gölleri inceleyerek yaşanan kuraklık tehlikesini gözler önüne serdiği ifade edilen Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden aktarıyorum efendim sizlere bu raporu da. Türkiye'de tüm dünyaya göre göllerin iklim krizi nedeniyle daha büyük zarar gördüğü belirtiliyor raporda. Ayrıca zarara uğradığı belirlenen toplam 59 gölden 7'sinin geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiği, 8'inin proje ya da yanlış politikalar nedeniyle tehlike altında olduğu, 36 gölün ise ciddi oranda kuraklık tehdidi altında olduğuna dikkat çekilmiş. CHP'li Karaca, Türkiye'deki tüm gölleri inceleyerek yaşanılan kuraklık tehlikesini gözler önüne serdiğini söylediği bu raporda, Türkiye genelindeki 100'ün üzerindeki gölden 59'unda yaşanan olumsuzlukları tespit ettiklerini açıklamışlar. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan rapora göre, 59 gölün 7'sinin artık geri olmayan ya da çok zor olan bir noktada 8'i planlanmakta olan bir projeye ya da yanlış su politikası yüzünden tehlikede 36'sının ise kuraklıktan ötürü ciddi bir tehlikede olduğu söylenmiş uyarılarda bulunulmuş. 8 göldeki kuraklık tehdidi ise başlangıç aşamasında bulunuyormuş efendim. Karaca'nın göllerin kuruma tehlikesinden kurtulması için yapılması gerekenlerle ilgili demetlerine de yer vermiş Cumhuriyet gazetesi. Şunları dile getirmiş Karaca. Sulak alanların yönetim planları iklim krizi, su fakirliği, biyolojik çeşitlilik gibi öncelikler gözetilerek yapılmalıdır. Sulu tarım yerine daha az veya hiç su tüketmeyen ürünleri havza bazında yaygınlaştırması gereken ürünlere öncelik verilmelidir. Kapalı sistem yeme dayalı hayvancılık yerine açık mera hayvancılığının yaygınlaşması gerektiğine de vurgu yapmış Karaca. Atalık tohumların yaygınlaştırılması ve tarım politikalarının doğa dostu uygulamalara dönüştürülmesinin gerektiğine de önerileri içerisinde yer vermiş. Örnek olarak da Konya'nın Karapınar ilçesi veriliyor. Meke Gölü. Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen krater bir yapıya sahip olan Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadığı dile getirilmiş. Meke Gölü. 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin özür dilerim. Kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci bir patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşmuş. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meken'in ortasında 50, me 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyormuş. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke gölü 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer su seviyesini her geçen gün kaybetmiş ve sonunda da kurumuş. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artık buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmamış. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl eski günlerini arıyormuş. Bölgede 26 yıldır Tema Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceylan'ın demeçlerine yer vermişler ve Ceyhan da şunları söylemiş. Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil yine kuşların geldiği insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz. Rapora göre göllerin tehdit altında olmalarının ana nedenleri arasında endüstriyel faaliyetler, havzalar arası su transferi, barajlar, hesler, yanlış tarımsal uygulamalar, çöp doldurma alanları, tehlikeli atık işleme, yapılaşma, maden işleme artığı, kömür işleme gibi insan faaliyetleri yer alıyor. Göller bölgesinde yer alan Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Burdur gibi göllerin kuruma ve kirlilik tehditiyle karşı karşıya olduğu da belirtilen raporda yer alan bazı tespitler şöyleymiş efendim. Eğridir gölünde alan üzerindeki tehditlerin başında kontrolsüz sulama suyu alımı ve devlet su işlerinin çok sayıda sulama projesi sebebiyle gölün su rejimine yaptığı müdahaleler gelmekteymiş. Gölün su seviyesi son 25 yıl içerisinde 2,5 metre azalmış. Milli Park İstasyonu'na sahip olan Kovada Gölü'nde ise gölden tahliye edilen sular üzerine kurulu olan Kovada 1 ve Kovada 2 hidroelektrik santrallerine tehlikesi görünüyormuş. Burdur Gölü'nde ise mevcut kapasitenin 3'te biri kaybolmuş. Önleyici bir eylemde bulunulmaması durumunda tahminlere göre 2040 yılına varmadan gölün önemli bir kısmı yok olacakmış. Yaşanılan tahribatın nedeni olarak da göle kontrolsüz bir şekilde yapılan tarımsal, evsel ve endüstriyel deşarjlar gösteriliyor. Son yıllarda Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi de gölü besleyen yüzey ve yeraltı sularının kullanımı nedeniyle önemli derecede düşmüş. Göl ve göle ulaşan dereler yakınlardaki ilçelerden boşaltılan atıklar ve tarım alanlarından gelen sızıntılar nedeniyle kirleniyormuş. Da. Bir diğer taraftan da orman yangınları var. Kaz Dağları'nda, Büyükada'da, İzmir'de, Kilis'te, Gelibolu'da ve dünyanın birçok yerinde meydana gelen orman yangınları yaz mevsimindeki hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber daha uzun süre devam ediyor ve daha büyük alanlara etki ediyor. Dünyada ise orman yangınlarıyla alakalı olarak çıkan haberlerde en fazla konuşulan konu, en fazla konuşulan bölge Rusya'nın Sibirya bölgesi. Rusya'nın Sibirya bölgesinin kutup dairesi içerisinde kalan bölümündeki ortalama sıcaklık Avrupa Birliği verilerine göre Haziran ayında görülen en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Bölgedeki Verk-Koyansak kasabasında Haziran ayında ölçülen 38 derecelik sıcaklıkla beraber yeni bir rekor kırılmış. Avrupa Birliği verilerine göre 38 dereceden daha yüksek bir sıcaklık olarak da kaydedilmiş bu. Dünya Meteoroloji Örgütü de kendi ölçümleriyle Avrupa Birliği verilerini teyit etmeye çalışıyormuş. Diken Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum. Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Kopernikus'un açıklamasında Haziran'daki küresel sıcaklıkların geçen yıl kaydedilenlere oranla rekor seviyede olduğu ve olağanüstü sıcaklık olarak nitelendirildiği söyleniyor. Verilere göre bölgedeki sıcaklıklar ortalamanın 5 derece üzerindeyken Bundan önceki en sıcak Haziran ayının kaydedildiği 2018 ve 2019'daki seviyelerin de en az bir derece üzerindeymiş. Kopernikus'un iklim değişikliği direktörü Carlo Bontempo bon endişe verici olan kutup dairesinin dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınması ifadelerini kullanmış durum açıklarken. Rus Ormancılık Kurumu 6 Temmuz itibariyle 140 bin hektardan geniş alanı kapsayan 246 orman yangını yaşandığını 7 bölgede acil durum ilan edildiğini açıklamış. Avrupa Birliği bölgedeki orman yangınlarının neden olduğu karbondioksit emisyonlarının geçen ay 59 megaton olarak tahmin edildiğini de belirtmiş. Geçen senenin aynı zamanında bu oran ise 53 megaton olarak kayıtlara geçmiş. Peki iyi bir haber yok mu? Var. Kötünün iyisi olarak nitelendirebileceğimiz bir haber var. İklimaber.org sitesinden aktarıyorum. Aralarında Brezilya'nın en büyük şirketlerinin de bulunduğu 39 şirket, Jair Bolsonaro'ya Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmaya, ormansızlaştırılmaya dair endişelerine dile getirmiş ve ortak bir metin hazırlanmış. Bu metne de imzalarını atmışlar. Brezilya'nın büyük firmalarının da içinde yer aldığı bu 39 şirket, Ormansızlaşmaya dair endişelerini dile getiriyor ve yıkımın Amazon ormanlarındaki yıkımın bir an önce sona erdirilmesini talep ediyor. Bolsonaro'nun devlet başkanı olmasından bu yana politikalarına yönelik Brezilya'nın en güçlü şirketlerinin yaptığı ilk ortak açıklama olarak da tarihe geçiyor bu. Bu aynı zamanda ülke genelindeki kurumsal baskının da artmakta olduğunun bir işareti olarak görülüyor. Hükümet verilerine göre Brezilya Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaştırılma oranını yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 arttırırken 2019'da son 11 yıldaki en yüksek orana ulaşmıştı. Çevre savunucuları artan ormansızlaşma için çevre korunmalarının gevşettiği daha çok madencilik ve tarım yapması çağrısında bulunduğu ve yangınla beraber ağaç kesimlerinde mücadele için orduyu görevlendirdiği için Bolsonaro'yı suçluyor. Açıklamada Itaú Ubin Banco, madencilik şirketi Vale, bira üreticisi Ambev ve devlete ait elektrik şirketi Elektrobras gibi Brezilya'nın en büyük şirketleri de yer alıyormuş. Bölgesel veya Brezilya'da bulunan Microsoft, Shell, Bayer ve Cargill gibi uluslararası şirketler de imzacısı olmuşlar metnin. 7 büyük Avrupalı yatırım şirketi geçen ay ormansızlaşmanın durması konusunda ilerleme kaydetmedikleri takdirde Brezilya'daki varlıklarını çekebileceklerini de açıklamıştı. İklim haberin sitesindeki yer alan haberde bu da hatırlatılıyor. Salı günü yapılan açıklama bir ultimatom içermiyor. Ancak şirketlerin çözüm üretmek için hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten bir anlamı var. Şirketler çevre yasalarının güçlü bir şekilde uygulanması gerektiğini söylerken metne imzasını atan bu grup Amazon'daki sosyal ve çevresel konular söz konusu olduğunda uluslararası alanda Brezilya'nın mevcut olumsuz imajının şirketleri olan etkisine giderek daha fazla dikkat çekiyormuş ve bu konuyla alakalı olarak da harekete geçirilmesini istiyormuş. Sizlere bugünün sonunda vereceğim kötünün iyisi haberde buydu. Türkiye'den, dünyadan, birçok alandan sıcak hava dalgasıyla alakalı olan haberleri derleyip toparlamaya çalıştım. Umarım daha da fazla sıcak havalar olmadan bize bir ders niteliği taşıyan bu haberlere karar alıcılarda kulak verip bir an önce harekete geçerler efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun.